Nestağfirullah, nestağizu billah, bismillah, velhamdülillah, ve selamu ala rasulillah, ve aleyküm saygı dinleyicilerim. Okumasıyla ibadet olan alemlere öğüt ve şifa olsun için Allah Azze ve Celle'nin insanlığa ve bütün varlık alemine tenezzülü olan mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim'in tanıttığı ahlakı muhteşem bir kul, kullu muhteşem bir rasul olan Peygamberimiz, Hz. Muhammed'in el-Emin el-Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin nübüvvet öncesindeki hayatı da genç dimalar için önemli bir örneklik taşıyor. Saygıdeğer dinleyicilerim, Peygamberimizin çocukluğundan itibaren cahiliye devrinin yaygın kötülüklerinden hiçbirine bulaşmadığından eminiz, biliyoruz. Putlara asla tapmadı. Putlar için kesilen kurban etinden asla yemedi. İçki ve kumar gibi kötü alışkanlıklardan uzak durdu. Onun bu hususta ilahi koruma altında olduğu anlaşılıyor. Kaynaklarda bu konuda kendisinden nakledilen bazı rivayetler de bulunuyor. Çocukluğunda arkadaşlarıyla oyun oynarken taşları bir yerden bir yere taşımak için elbiselerini kullanmaktaydılar. Ancak bu sırada üstleri açıldığından Hz. Muhammed aleyhisselam, ''Giy şu elbiseni bakayım'' diye gayipten bir ses duymuş, bu uyarı üzerine elbiselerini giyerek taşları omuzunda taşımaya devam etmişti. Çobanlık yaptığı günlerde bir defasında koyunlarını arkadaşlarına bırakarak Mekke'deki bir düğüne katılmak için ayrılmıştı. Ancak Mekke'ye yaklaştığında ansızın bastıran uyku yüzünden uyuya kaldı ve cahiliye adetlerine göre yapılan bu düğüne katılmaktan korunmuş oldu. Bir defasında amcası ve halalarının aşırı ısrarı üzerine buvane adı verilen yerde bulunan bir putu ziyaret ve ibadet için onlarla birlikte gitmek zorunda kaldı. Oraya vardıklarında bir süre gözden kayboldu. Aradan bir müddet geçtikten sonra beti benzi sararmış vaziyette titreyerek geldi. Halaları merak içinde ne olduğunu sorunca olaya anlattı. Ben bu putun yanına yaklaştığımda, beyazlar içinde uzun boylu bir adam yanıma gelip, Ey Muhammed! Sakın puta el sürme! Oradan uzaklaş diye beni ikaz etti. Hz. Muhammed aleyhisselam, kendisine peygamberlik verilinceye kadar, bir daha Kureyşlilerin bu bayramına katılmadığı gibi, amcası ve halaları da bu konuda ona baskı yapmadılar. Cahiliye döneminde, Arap kabileleri arasında çeşitli sebeplerle sık sık savaşların çıktığı bilinmektedir. Genel olarak Eyyamul Arap diye isimlendirilen bu savaşların sayısı çeşitli müelliflere göre 75 ile 1700 arasında değişiyor. Öyle ki her türlü düşmanlık ve mücadeleden el çekilmesi gereken kötülük yapmanın ve kan dökmenin yasak olduğu haram aylarda, Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep'te bile savaşların yapıldığı oluyordu. Haram aylarda cereyan ettiği için bu savaşlara Ficar Savaşı adı verilmişti. Rasulullah Aleyhisselam da geçliğinde böyle bir savaşa katılmak durumunda kalmıştı. Onun katıldığı savaş, Eyyâmül Ficaril Evvel denilen birinci grup Ficar Savaşlarının dördüncüsü ve aynı zamanda en şiddetlisi olup, müttefik Kureyş, Kinane ve Kays, Aylan kabileleri arasında cereyan etmişti. Savaşın temel sebebi, Beni Kinane'den Berrat bin Kays'ın, Hevaz'in eşrafından, Urve bin Utbe'yi öldürmesiydi. Bu savaşta Kureyşliler, kabile asabiyeti sebebiyle, Beni Kinane'nin yanında yer almıştı. Harbin bin Ümeyye, Kureyş ve Kinane'lilerin başkumandanlığına getirilmişti. Kureyş'in kollarından oğullarının reisi ve Peygamber aleyhisselamın amcası Ebu Talip, haram aylarda bulundukları gerekçesiyle oğullarının bu savaşa katılmalarına razı olmadı. Haşimoğulları Zübeyir bin Abdülmuttalip komandasında bu savaşa katılmak zorunda kalmıştı. Savaş, Kureyş ve müttefiki Kinane'nin zaferiyle sonuçlanmıştı.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 Saygıdeğer dinleyicilerim, Mekke'de kabileler arasında yaşanan ve bazen kan dökülmesinin yasak olduğu haram aylarda dahi meydana gelen çekişme ve çatışmalar, şehrin güvenli bir belde olmasına gölge düşürmüştü. Öte yandan, hac ve ticaret amacıyla Mekke dışından gelen zayıf ve güçsüz kimseler, birçok defa haksızlık ve zulme uğramaktaydılar. Şehirde mal, mal, Can, ırz ve namus güvenliği kalmamıştı. Haram aylardan zilkade'de yaşanan bir olay bardağı taşıran son damla olmuştu ve vicdan sahibi hakperest insanları harekete geçirmişti. Yemenli Zübeyt kabilesinden bir tacir Mekke'ye mal getirmiş, ve belirli bir fiyat karşılığında Mekke ileri gelenlerinden As bin Vail Es-Sehmi ile pazarlık yapıp malı teslim etmişti. Ancak As bin Vail borcuna sadık kalmayıp oldukça düşük bir para teklif etti. Satıcıyı oyalayıp durdu. Sonunda borcunu inkar ettiği gibi aldığı malları iade etmeye de yanaşmadı. Zor durumda kalan yemelli tacir, aralarında Mekke ileri gelenlerinin de bulunduğu birçok kişiye müracaat edip yardım istedi. Ancak bir kısmı As bin Vail'in düşmanlığını kazanmaktan, bir kısmı da dostluğunu kaybetmekten çekindiği için yardım etmediler. As bin Vail, Amr bin As'ın babasıydı ve Mekke'nin büyük ileri gelenlerindendi. Aynı zamanda Kur'an'ın Mekke'den iki büyükten birisine gelmesi gerekmez mi diye Kur'an'da müşriklerin itirazını gördüğümüz kişilerden bir tanesi As bin Vail'di, diğeri de Harit bin Velid'in babası Velid bin Mughire'di, iki büyük Mekkeli. Ancak soyları da, sopları da, hayatları da, yaşamları da insanlık fıtratına tersti. Peygamber Aleyhisselam'ın ve diğer peygamberlerin nübüvvet öncesinde insanlığın genel fıtratına yani evrensel değerlere ters bir hal ve hareketini göremezsiniz. Allah onları nübüvvet öncesinde fıtrata bağlılık ile yani temizliğe bağlılık ile geliştirmişti. En netice saygı değer dinleyicilerim çaresizlik içinde ne yapacağını düşünen tacir, ertesi gün güneşin doğmak üzere olduğu ve Kureyş ileri gelenlerinin de Kabe etrafında küme küme oldukları sıradan, bugün kralının sarayının misafirhanesinin bulunduğu Mekke'yi tepeden gören ve duyuruların genelde yapılmış olduğu ve bu Kuba İstahına çıktı. Herkesin duyacağı yüksek sesle. Acıklı bir şekilde mağduriyetini dile getirdi ve yardım istedi. Hilful Ahlâfa mensup kabilelerin aldırış etmemelerine karşılık Hilful Mutayyebîne mensup kabileler bundan rahatsızlık duyarak harekete geçtiler. Bunların başında son Ficar savaşında Haşim oğullarına kumanda eden ve savaşa katılmış olmaktan da pişman olduğu anlaşılan Zübeyr bin Abdülmuttalib gelmekteydi. Peygamber aleyhisselamın amcası olan Zübeyir bin Abdülmuttalip, şehrin en zengin, yaşlı ve nüfuzlu kabile reisi durumundaki Abdullah bin Cüdan Etteymi'ye de başvurarak onu bu işin görüşülmesi için bir toplantı yapmaya ikna etmişti. Kureyş'in kollarından Beni Haşim, Beni Muttalib, Beni Zühre, Beni Teyim, ve Beni eset ileri gelenleri Abdullah bin Cuda'nın evinde yapılan yemekli toplantıya iştirak ettiler. Bu evde bu Kubes dağının oradan şöyle hafif batıya aşağı doğru inerken El e, Caddesi'nin buluştuğu noktaya denk geliyor. Toplantıya o sırada 20 yaşında olan Peygamber aleyhissalatü vesselam da amcası Zübeyir bin Abdülmuttalip ile birlikte katıldı. Saygıdeğer dinleyicilerim Kaynakların bildirdiğine göre çağrılanlar arasında hilful ahlaf mensuplarından kimse yoktu. Toplantıda hazır bulunanlar uzun tartışmalardan sonra haksızlığı önlemek için yemin ettiler ve bu iş için gönüllülerden oluşacak bir grup kurmayı kararlaştırdılar. Bu harekete erdemli insanların yemini anlamında hilful fudul adı verildi. Kaynaklara göre yemin ve anlaşmanın muhtevası, genel hatlarıyla şöyleydi. Allah'a yemin olsun ki, Mekke şehrinde birisi zulüm ve haksızlığa uğradığı zaman, hepimiz o kişi ister iyi ister kötü, ister bizden, ister yabancı olsun, kendisine hakkı verilinceye kadar, tek bir el gibi hareket edeceğiz. Deniz süngeri ıslattığı, ve Hira ile Sebir Dağları yerlerinde kaldığı sürece bu yemine aykırı asla davranmayacağız ve birbirimize mali yardımda bulunacağız. Hilf Fudul mensupları toplantıdan sonra Kabe'ye gidip hacer ul esvedi yıkadılar ve bu mukaddes sudan teker teker içtiler. Hilf Fudul'un ilk icratı Topluca As bin Vail'in yanına gidip Zübeytli Tacir'in hakkını geri almak ve mazluma iade etmek oldu. Mekke ileri gelenlerini karşısında gören As bin Vail, borcundan kaçamadığı gibi hilful fudula katılmayanlardan hiç kimse de onu destekleyip bu harekete karşı çıkamadı. Daha sonraki yıllarda da başta Resulullah aleyhisselam olmak üzere Hilful fudul mensupları, Mekke'de birçok haksızlığın önüne geçtiler. Yemin yapıldıktan sonra yeni katılıma açık olmayan bu anlaşma, İslam döneminde de bir süre devam etmiş ve en son mensubunun, Emevi hilafetinin başında ölümüyle tarihe karışmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberliğinden sonra da Hilful Fudul ittifakından övgüyle bahsetmiş ve şöyle buyurmuş: Abdullah bin Cüde'nin evinde yapılan anlaşmaya amcalarımla birlikte ben de katılmıştım. Bu ittifakta yer almış olmanın mutluluğunu güzel ve kızıl develere değişmem. Bugün de böyle bir anlaşmaya çağrılsam tereddüt etmeden giderim. Kıymetli dinleyicilerim, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke'deki birçok Kureyşli gibi ticaretle meşgul olmuştu. Kumaş ve tahıl ticaretiyle uğraşan Ebu Talib'e yardım etmek suretiyle ticaret hayatına başlamış ve amcasının yaşlandığı yıllarda kendisi ticarete devam etmişti. Bu dönemde onun çeşitli yerlere ticaret amacıyla seyahat ettiği biliniyor. Mekke'nin güneyinde Yemen yolu üzerinde 10 günlük mesafedeki geçen haritama eklediğim Hazreti Muhammed izinde Hicaz haritası çalışmam var. Arz etmiştim size her seferinde. Online olarak tüm dünyadaki kardeşlerimiz ona girip ücretsiz bakabiliyorlar. Hubayşe Panayır'ına bir veya iki defa Yemen'e ayrıca Doğu Arabistan'daki Muşakkar ve Deba Panayır'larına gittiği tespit edilmekte. Hatta Habeşistan'a gittiği tahmin edilmekteydi. Bu seyahatler sebebiyle bir taraftan ticari hayatın gereklerini öğrenirken, diğer taraftan Arabistan'ın muhtelif yerlerinde yaşayan insanları yakından tanıma ve onların dil ve lehçelerini, dini, siyasi ve sosyal durumlarını öğrenme imkanlarını elde ediyordu. Cahiliye döneminin yaygın kötülüklerinin hiçbirine bulaşmaksızın temiz bir hayat yaşayan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çevresinde iffeti, mertliği, merhameti ve hakseverliğinin yanı sıra ticaret hayatında da doğruluğu ve güvenirliliği sebebiyle Muhammedül Emin veya sadece El Emin ünvanıyla biliniyordu. Mekkeli tacirlerden Kays bin Saib, Hazreti Muhammed aleyhisselamla birçok ticari iş yaptığını ve ondan daha iyi bir orta rastlamadığını belirterek şöyle demişti. O, Hazreti Muhammed, ticari bir yolculuğa çıkacağı zaman kendisine bazı işleri havale ettiğim olurdu.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 Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın unutulmuş en büyük sünneti, nübüvvet öncesinde dikkat çeken, nübüvvet sonrasında ışıl ışıl parlayan mübarek ahlakı, mümin sıfatıyla gezenimiz çok ama mümin olmanın evvelinde emin olmanın hakikatin yaşamamız icap ediyor. Allah bu hadiselerden müstefid olarak kendimizi toparlamayı nasip eylesin. Yemeği neyle başlayacağımızın, neyle bitireceğimizin, hangi ayakla gideceğimizin, hangi ayakla çıkacağımızın e, sünnetlerini dilimizden eksik etmiyoruz ama hayatımızı, ailemizi ve bütün toplumu hatta bütün dünyayı kuşatacak asli bu ahlaki sünnetleri hep kulak ardı etmeyi tercih ediyoruz. Çünkü düneyi bas basit ve bireysel, bunlar ise sabır, tahakküm, anlayış, idrak ve sebat icap ettiriyor. Saygıdeğer dinleyicilerim, Allah Azze ve Celle size de bana da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da اِنَّكَ لَعَلَى azim عَز۪يمٍ Muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzerine sen buyuruyor. O ahlakıyla ziynetlendirsin, nimetlendirsin, şereflendirsin ve onurlandırsın. Bu ümmetin e, insanlığa karşı büyük bir borcu. Abdullah bin Ebul Hamsa İslam'dan önce Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir alışveriş yapmış. Parasının bir kısmını ödemiş. Bir miktarda borcu kalmıştı. Borcunu ödemek üzere belirli bir yerde buluşmak için sözleşmiş olmalarına rağmen, Abdullah sözünü unutmuş ve aradan üç gün geçtikten sonra hatırlayabilmişti. Hatırlar hatırlamaz buluşma yerine koştuğunda, Resulullah Aleyhisselam'ın orada kendisini beklediğini gördü. Abdullah, Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle sitem ettiğini söyler. Sen beni sıkıntıya soktun delikanlı. Ben üç gündür burada seni bekleyip duruyorum. Subhanallah! Görüyor musunuz? Aziz dinleyicilerim, Abdullah bin Ebul Hamsa'ya İslam öncesinde Aralarındaki bir söz nedeniyle üç gündür olduğu yerde bekleyen Muhammed aleyhisselamdan bahsediyoruz ki nübüvvet öncesindeki beşeri fıtratı yansıtıyor. Bugün hacımızın, hocamızın, cami cemaatimizin, sofumuzun, dervişimizin, cemaat mensuplarımızın, dirinden Allah azze ve celle'nin mübarek ismini düşünmeyenlerimizin sözleri, söylemleri ve eylemleri şu kutlu ahlaki değerlerle bir muhasebeye çekme zamanımız. Gelmiştir ve hatta geçmektedir de. Saygıdeğer dinleyicilerim. Yesribi Mus'ab bin Umeyr fakıh hükümleriyle değil Muhammed Aleyhisselam'a gelen vahyin hakikati ve Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakı hamidesiyle, güzel ahlakıyla Medine kılmıştı. İslam beldeleri fethedildiği zaman kumandanların ve halifelerin yaptığı ilk şey, oraları imar edecek olan ahlaklarıyla, erdemleriyle, duruşlarıyla ihya edecek olan alim valileri tayin etmeleri olmuştu. Konstantiniyye olunduğu zaman Ebul Vefaların İstanbul'a yerleştirilmiş olmaları, Anadolu'nun fethi sonrasında Sultan Alparslanların oralara Yesevi evlatlarını, gönül ehillerini davet etmiş olmaları, İslam'ın vahiy ile hayata yansıyan ahlak değerlerini ve sonra bunlar hayata yerleştikten sonra ahkam sınırlarını fakih hükümlerle sunmuş olmalarıydı. Şu haram bu helal kavgasına girişmekten çok bu İslami duruş, bu şeytani duruş, ahlaki değerlerini daha çok hayatımızda tutmalı değil miyiz? Münibüste şu helal bu haram tartışması, AVM'de şu helal bu haram tartışması, restoranda şu helal bu haram tartışması. Allah'ım biz Resulullah Aleyhisselam'ın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 Arap Yarımadası'nda putlara tapmayan ve İbrahim Aleyhisselam'dan gelen tevhid akidesine bağlı hanifler arasında yer alıyordu. Aynı zamanda tabip ve kahin olup hitabet ve şiirleriyle meşhurdu. Konuşma sırasında yüksek bir yere çıkmak, kılıç veya asaya dayanmak gibi adetleri onun başlattığı ileri sürülür. Muammerun denilen uzun ömürlü insanlar arasında yer aldığı ve 83 yaşında 600 yılı civarında vefat ettiği belirtilir. O, Ukaz'daki meşhur hitabesinde tevhid inancına vurgu yapmış ve Hz. Muhammed Aleyhisselam da onun bu konuşmasını dinlemişti. İslam öncesinde Carut bin Abdullah başkanlığında Medine'ye gelen İyad kabilesi heyetine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 Kureyş'in ileri gelenlerinden Hüveylid bin Esed'in kızı olup, soyu dedelerinden Kusay'da Hz. Muhammed aleyhisselamın nesebiyle birleşiyordu. Babası Hüveylid, Ficar Savaşı'ndan önce ölmüştü. Annesi Fatıma binti Zaide veya Zeyd, bu kanaldan soyu da Lüey bin Galib'de Resulullah aleyhisselamın soyu ile birleşiyordu. Peygamber aleyhisselamdan önce iki defa evlilik yapmış olan Hazreti Hatice, soylu, güzel ve zengin bir hanımdı. O ilk evliliğini Ebu Hale Hint bin Baş bin Zürare et Temimi ile yapmış ve bu evlilikten Hazreti Resulullah aleyhisselamın şemailine dair rivayetiyle tanınan ve onun terbiyesinde yetişen Hindi adlı oğlu doğmuştu. Ebu Hale'nin ölümünden sonra, Atik yani diğer ismiyle Uteyyk bin Abit veya Aiz El Mahzumi ile evlenmiş. Bu evlilikten de Hind adlı bir kızı dünyaya gelmişti. Hz. Hatice ikinci kocasının ölümünden sonra Kureyş'in ileri gelenlerinden evlilik teklifleri almakla birlikte olumlu cevap vermemekte, güvenilir bulduğu kimselerle ticaret yaparak yaşamını sürdürmekteydi iffeti ve güzel ahlakı sebebiyle tahire, ticaretle meşguliyeti dolayısıyla da tacire diye anılmaktaydı. Mekke'nin tanımış zenginlerinden olan Hazreti Hatice, kervanlarının başında bulunamıyor, onları ücretle tuttuğu şahısların idaresinde gönderiyordu. Hazreti Hatice bu sıralarda bir tavsiye üzerine, Çevresinde üstün ahlak sahibi ve güvenilir bir genç olarak tanınan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile ortaklık anlaşması yapmıştı. Ve başkalarına verdiği ücretten daha fazlasını kendisine vereceğini belirtip kölesi Meysere ile birlikte ticaret kervanını Suriye'ye götürmesini istedi.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 Peygamber aleyhissalatü vesselamın hissesini de iki kat ödedi ve onun dürüst ve doğru sözlü olduğunu da bizzat görmüş oldu. Yani kendisi güvenilir olduğu için normal ücret verilenlerden daha fazla ücretle tutulan Peygamber aleyhisselam karlı bir ticaretle geri döndü. Onun bu güvenilirliğini ve başarısını Hatice annemiz yine iki kat ödüllendirdi. Aslında burada çalışma aile hakkında işçiler için ve işverenler için bir mesaj var. Güvenilir ve ahlaklı olan bir çalışmasıyla meşru olan birisine normal ücretten daha fazla vererek onun bu ahlaki bağlılığını desteklemiş olmak, kendisine yüksek ücret verildiğinin farkında olan kişide daha dikkatlice satış yaparak yüksek karla iş sahibine geri getirmek, iş sahibi de kendisinin güvenini boşa çıkarmadığı, verdiği emeğin ödemenin fazlasıyla hakkını geri getirdiği için tekrardan ona bir prim, bir bahşiş, bir ödeme yapmanın insani değerlerinin nasıl başarıya götürdüğünü ön planımıza koyan önemli bir yol haritası çiziyor değerli dinleyicilerim, anlamak isteyen kişiler için. Öte yandan saygıdeğer dinleyicilerim, bu seyahat esnasında Hz. Peygamber aleyhisselamı yakından tanıma imkana bulmuş olan meysere, Onda gördüğü beceriklilik, dürüstlük, güvenilirlilik, temizlik, bolluk ve bereketi Hatice annemize büyük bir hayranlık içerisinde anlatmakla bitiremiyordu. Meyserinin Resulullah Aleyhisselam'ın ahlakı ve davranışları hakkında hayranlık uyandıran övgü dolu sözleri dinleyen Hatice, ona daha çok güven duydu ve bu takdir hisleri gün geçtikçe arttı. Rasulullah aleyhisselam ahlak ve kişiliği yanında fiziki özellikleri itibariyle de dikkatini çekmekteydi. Hz. Hatice bir süre sonra Hz. Muhammed aleyhisselam hakkında hissettiklerini Nefise binti Ümeyye Münye ile paylaştı ve ondan uygun bir şekilde kimseye belli etmeden Hz. Muhammed aleyhisselam ile görüşüp bu husustaki fikrini yoklamasını istedi.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 Zengin olduğu kadar da güzel ve aynı zamanda makbul bir aileden kız bulursan cevabı ne olur diye sordu. Resulullah aleyhisselam biraz da şaşkın bakışlarla böyle birisi kim olabilir ki dihince nefise artık isim telaffuz etme vaktinin geldiğini düşündü ve böyle birisi var Hatice diye cevapladı. Resulullah aleyhisselam onun bunu kabul etmesi imkansız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 Rasulullah Aleyhisselam, Ebu Talib'in evinden Hatice'nin evine taşındı. Böylece mutlu yuva kurulmuş oldu. Bu sırada, Hazreti Peygamber'in 25, Hatice'nin de 40 veya 28 yaşında olduğu kaydedilmekte. Rasulullah Aleyhisselam'ın Hazreti Hatice ile evliliğinden 2 erkek ve 4 kız çocukları dünyaya geldi. Erkek çocukları Kasım ve Abdullah, Kız çocukları Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve idi. Resulullah aleyhisselamın Tayyip ve Tahir adlı çocuklarından da bahsedilir. Bunlar iki ayrı çocuk olarak zikredilirken bazı kaynaklarda Abdullah'ın atları olarak da zikredilir. Bu sebeple Abdullah Tayyip Tahir diye anlatırız. Resulullah aleyhisselamın Hz. Hatice'den olan çocukları peygamberlikten önce dünyaya gelmişti. Abdullah'ın İslam döneminde dünyaya geldiği de rivayet edilir. Peygamber aleyhisselamın Hazreti Hatice radıyallahu anha ile evliliğinden olan bütün çocuklarına halası Safiye binti Abdülmuttalib'in azatlısı, cariyesi Ümmü Rafi Selma ebelik yapmıştı. Hazreti Peygamber aleyhisselam akika kurbanı olarak erkek çocukları için ikişer, Kız çocukları içinde birer koyun kesmişti. Cahiliye döneminde kız çocuklarının dünyaya gelmesi, Üzüntü ve utançla karşılandığından, Akika kurbanı sadece erkekler için kesilmekteydi. Peygamber aleyhisselam böyle bir anlayış ve geleneğin, Hakim olduğu toplumda, Kız çocukları içinde akika kurbanı keserek, Bu ayrımı ortadan kaldırmayı hedeflemişti. Peygamber aleyhisselam ilk çocuğu Kasım olduğu için,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 Hz. Hatice ile evliliği sırasında resûl Aleyhisselam amcası Ebu Talib'in maddi sıkıntılarını hafifletmek için o sırada beş yaşında olan oğlu Ali'yi yanına almış ve bakımını üstlenmişti. resûl Aleyhisselam'ın ailesine Hz. Ali'den başka bir kişi daha katılmıştı. Bu kişi Hz. Hatice'nin kendisine hediye ettiği ve onun da hürriyetine kavuşturup evlatlık edindiği Zeyd bin Harise'ydi.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 Velid bin Mugire ve arkadaşları Şuhaybe'ye giderek geminin kerestelerini satın aldıkları gibi gemide bulunan marangoz ve inşaat ustası Bakum Errumyi de Kabe'nin tamir için Mekke'ye davet ettiler. Bütün Kureyş kabileleri aralarında kura çekerek tamir için iş bölümü yaptı. Herkes malzeme teminine yardımcı olacak ve belirli bir miktar katılma payı ödeyecekti.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 Toplanan malzeme yeterli olmadığı için, binayı daha küçük tuttular. İnşaat sırasında, yarım daire şeklindeki bir yeri, Kâbe dışında bıraktılar. Burası, göğüs hizasına gelen ve, Hatim adı verilen bir duvarla çevrilip, Kâbe'den olduğu anlaşılsın diye taşla döşediler. Kâbe'den sayıldığı halde, ondan ayrı bırakıldığı için, Hicr veya hicr İsmail adını verdiler. Kâbe'nin üstünü örttüler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 beni Şeybe kapısından Kabe'ye ilk giren kimsenin vereceği karara uyulmasını teklif etti. Kureyşliler bu teklifi benimseyip beklemeye başladılar. Kapıdan Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın girdiğini görünce, orada bulunanlar, işte el-Emin, işte Muhammed geldi diyerek sevinçlerini haykırdılar. Hz. Muhammed Aleyhisselam hadiseyi denedikten sonra, bir örtü getirterek, Hacirül Esved'i onun üzerine koydurdu. Bütün kabile reislerinin iştirakiyle örtüyü kaldırdı. Konulacağı yere gelince de, taşı kendi elleriyle alıp yerine yerleştirdi. Böylece, Kureyşliler arasında çıkmak üzere olan bir çatışmanın önüne de geçilmiş oldu. Kabe'nin tamiri ve hacer Esved'in yerine konulmasından sonra, Resulullah Aleyhisselam'ın Allah hakkında düşünmeye ona nasıl iman ve ibadet edileceğini araştırmaya daha fazla yöneldiği fark edilmekteydi. Mekkelilerin ve diğer birçok Arap kabilesinin putlara hiç ilgi göstermeyen Hz. Muhammed Aleyhisselam, aklı ve hisleriyle putlara tapmanın faydalısızlığı sonucuna ulaşmıştı. Belki de tek tanrı inancına dayalı Hz. İbrahim'in dini üzere olmaya çalışan az sayıdaki hanifler gibi düşünüyordu. Ancak neyi ve nasıl yapacağını bilememenin ıstırabını yaşarken, inzivaya çekilmekten hoşlanmaya başladı. Ve Risaletinin birkaç yıl öncesinden itibaren, Her Ramazan ayında, Dedesi Abdülmuttalip ve bazı diğer kureşlerin yaptığı gibi, Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında, Münzevi bir hayat yaşamaya başladı. Yiyeceği tükenince, şehre iniyor, Fakirlere yardımda bulunuyor, Kâbe'yi tavaf ediyor ve evden yiyecek alarak tekrar mağaraya dönüyordu. Zaman zaman hanımı Hazreti Hatice'yi de yanına alıyordu. Hazreti Ayşe annemizin bildirdiğine göre, resûl Aleyhisselam bu dönemde bir ara sadık, doğru rüyalar görmeye başlamış, altı ay devam eden bir süreçte gördüğü rüyalar aynen çıkmıştı. Kaynaklarda ayrıca resûl Aleyhisselam'ın bu dönemde kendisine, ''Esselamu aleyke ya Rasûlallah.'' ''Sana selam olsun ey Allah'ın elcesi'' şeklinde selamlayan sesler duyduğunu, etrafına dönüp bakınca, kimseyi görmediği için merak içerisinde kaldı, bu seslerin ağaçlar ve kayalıklardan geldiğine dair ifadeler yer almakta. Buraya kadar anlatılan ve bir kısmı olağanüstü nitelik taşıyan hususlardan hareketle, bu dönemin vahye hazırlık süreci olduğunu düşünmek mahkul olacaktı.'' Mesutullah Aleyhisselam cahiliye toplumunda dünyaya geldi. Bu dönemde Allah'ın birliğine dayanan tevhid inancının yerini şirk almış. Tevhidin merkezi olan Kâbe putperestliğin merkezi haline gelmişti. İnsanlar haklının değil, zengin ve güçlünün yanındaydı. Kabile asabiyeti haklı veya haksız olduğuna bakmadan kabilesini desteklemeyi gerektiriyordu. Kadınlara insan muamelesi yapılmıyor. Kız çocuğuna sahip olmak utanç vesilesi olarak görülüyordu. Hatta bazı kabilelerde kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Köle ve cariyeler efendilerinin insafına terk edilmişti. İçki, kumar, faiz, fuhuş, yağmacılık ve çapulculuk yaygın hale gelmişti. Kısacası toplumda kötülükler hakim olmuştu. İyilik, Doğruluk, adalet ve hukuk gibi kavramlar bilinmekteydi. Ve az da olsa bu hususlara riayet eden erdemli insanlar vardı. Ama toplumda etkin konumda değildi. Resulullah aleyhisselam 40 yaşına kadar böyle bir toplumda yaşadı. Ancak o, cahiliye toplumuna hakim değerleri değil. Hak, hukuk, adalet, iyilik, doğruluk, emanet ve emniyet gibi evrensel değerleri benimsedi. Hiçbir zaman tutlara tapmadı. Akrabalık bağını zedelemedi. Komşuluk haklarına riayet etti. Zalim kim olursa olsun ona karşı durdu. Zayıfları kurudu. Elinden ve dilinden insanlar emin oldu. Hiçbir zaman yalan söylemedi. İftira atmadı. Yetim malı yemedi. Etrafı kötülüklerin sardığı bir ortamda saygıdeğer dinleyicilerim Özellikle genç kardeşlerim örnek bir insan olarak yaşadı ve tek başına da kalsa haktan, doğruluktan ayrılmadı. Öyle ki toplumda Muhammedül Emin veya El Emin diye anılmaya başladı. Selam olsun toplumun içinde bulunduğu zulmeti görse dahi tek başına da olsa hakkı ayakta tutmaya çalışanlara. Bataklıkta bataklığı diriltmek adına ortaya çıkan bir gül olup da çıkanlara Zifiri karanlıkta ay gibi nur olup çevreyi aydınlatıp yol pusulası olanlara Selam olsun nefs Mekke'sinden Gönül Medine'sine hicret edenlere Lütfedip yıllardır dünyanın her yerinden dinliyorsunuz Allahu u Teala arz ettiklerimizden sizleri ve bizleri müstefid eylesin ahlak muhteşem bir kul, kullu muhteşem bir resul olan kıymetlimiz Hz. Muhammed'imiz aleyhisselamın kutlu suret ve siretinin talibi olarak ahir zaman sahabesi olmakla sizleri ve bizleri ulandırsın. www.adnansensoy.com web sistemden bu ve diğer tüm radyo sohbetlerime ve çalışmalarıma ulaşabilirsiniz. Sosyal medyaların Adnan Sensoy uzantılarından da yine ulaşabilirsiniz. Duamızdasınız. duanızda olabilmek inanın ki elde edebileceğimiz yegane kazancımız ve yegane onurumuzdur. Allah sizlerle olsun. rahmetiyle ile yalnız bırakmasın. Yuvanızdan yana huzur versin. Eşlerinizi erkekler, kadınlar için eşlerinizi Muhammed, erkekler için eşlerinizi Hatice eylesin. Evlatlarınızı âli ehli beyti Resulullah'tan eylesin. Bulunduğumuz dönemde yuvaları diriltmek zor. Evlenmeden önceki söylemleri evlendikten sonra sürdürenleri bulmak zor. Evlenmeden önce evliya kelamları kullanan Mücahit ya da Mücahide gibi konuşan tayibe ve Tayyip gibi konuşan erkekler ve kızlar evlendikten sonra magazin programlarında anlatılan gafil hayatlara rahmet okutan bir hayat tarzını tercih edebiliyorlar. Kendinden uyardığınız zaman ''Ama sen evlenmeden önce böyle dildim. Evliyalık taslıyordun, neredeyse yatsı namazının abdestiyle sabah namazı kılıyordun ama şimdi beş vakit namazını bile kılmıyorsun, tesettürüne bile dikkat etmiyorsun, girdiğin çıktığın yerleri umursamıyorsun. Ben kimseye bakmıyorum, kimse bana bakmaz diye rahatlık içerisindesin. Temizlik hastası olmuşsun ama kalbini, ruhunu, eşini ve çocuklarının zihnini ve kalbini batıldan temizlemenin arzu ve hedefini gütmüyorsun Elinden telefonu düşürmüyor ama ailenle beraber 5 dakika gel Kur'an okuyalım, Allah'ın kelamını okuyalım dediği zaman bundan kaçıyorsun. Ailevi sorumluluklarını yerine getirmen gerekirken vücudundan hastalık eksik olmuyor ama söz konusu gezmek, dolaşmak, düğün vesaire olunca en önde koşturuyorsun. Evet Allah yuvalarımızı imar ve ıslah eylesin ki geleceğimizi diriltmeye gayret edelim. Bununla beraber... Eğer allah Teala bizi böyle imtihan edecekse, bizlere düşen, biraz önce arz ettiğim gibi, Resul Aleyhisselam'ın kutlu tavrını sergilemek, tek kişi de olsak Hakk'a doğru yürümek, tek kişi de olsak ayağa kalkıp gitmek. Firavunlara asiyeleri, Lutlara Lutların eşini Allah'a imtihan olarak verebilir. O yüzden gençler, evlenmeden önce dikkatli olunuz. Ve ey evlenecek olanlar, Allah'tan korkarak taahhüt ve vaatlerinizi sergileyiniz. Ve ey evli olanlar, Ölümün geleceğini unutmadan Allah'a vereceğiniz hesab ile geleceği imar etmek adına basit nefsani arzularla yuvanızı tarumar etmeyin. Biz ümmet Muhammed'iz. Bizden gelecek istikbal bekler. Siz belki pek önemsemezsiniz. Tabi dinleyicilerim sizi tenzih ediyorum. Bu halde olanları arz ediyorum. Siz belki televizyon dizilerindeki senaryoları önemsersiniz. Belki karşılaştığınız filmlerdeki senaristlerin yazmış olduğu rolleri önemsersiniz. Sosyal medyadaki kısa, sözümana işkembe-i kübradan danıtılmış romantik hikayeleri dinlersiniz. Ama ümmeti bekliyor Afrika'daki, Sudan'daki kardeşimiz. Ümmetten bir gencin, bir adamın, bir kadının, bir kızın, bir oğlanın elini bekliyor Mısır'daki kardeşimiz. Filistin'deki kardeşimizin umudu var üzerimizde. Keşmir'deki kardeşimizin derdi var sırtımızda. Yeni Zelanda'daki camide şehadete uğrayan kardeşimizin dul kalan bacısının hakkı var gözlerimizde. Londra sakaklarında küfre düşmekte olan kardeşimizin ırzı var bizim üzerimizde. Kore'de tapınalacak kuvveti ve kudreti kaybedip nefsine tapan kardeşlerimize ulaşmamız gereken hakikat tebliğleri var. Yemen'de, Sana'da, da ızdırap içerisinde inleyen gözyaşlarına katacak gözyaşı bile gelemeyen Yemen kardeşimizin hakkı var gönlümüzde. O yüzden silkelenme vaktidir. Silkelenip ayağa kalkma vaktidir ki yuvalarımızı imar, sokaklarımızı inşa, topluma ihya, dünyayı imar ve ukbağımızı ahiretimizde kazançlı kılalım. Selam olsun yuvalarını imha değil ihya etmeye gayret edenlere. Ve selam olsun her harükerde Allah için sabredip tek başına da olsa inni muhacirun ila rabbi ben Rabbime hicret ediyorum diyenlere ve selamü aleyküm ve rahmetullah